30 Ağustos sabahındayız. Şarkılarla memleket tarihi Ruhison'un sesinden ve sazından deneyeceğimiz bir ezgiyle başlıyor. Nazım Hikmet'in Kuvayi Miliyesi'nden bir bölüm dinliyoruz. Ayın altında kanlar gidiyordu, kanlar gidiyordu, Akşehir üstünde Afyon'a doğru.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 Ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve karasabana koşulan Ve ağallarda ışıltısında yere saplı bıçakların Oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında, kanıların ve hartuçların peşinde Harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi Aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve onbeşlik şarap nelinçeliğinde çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kağnılar yürüyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Mustafa Kemal Atatürk 21 Ağustos 1922'de Akşehir'de büyük taarruz emrini verdi. Kolordular 14 Ağustos'ta yürüyüşü başlatmış bekliyordu. 26 Ağustos günü taarruz başladı. Tarihe... Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Sakarya Meydan Muharebesi olarak da geçen hadisenin sonrası bir destan. Bu destanı en iyi anlatanlardan biri Nazım Hikmet. Kurtuluş Savaşı Destanı olarak da bilinen Kuvayi Milliye'den bir bölümü kendi sesinden dinleyelim sonrasında. Sazı yine ruhusu alsın. Koca Tepe yanık ve iştiyar bir bayırdır. Ne ağaç ne kuş sesi ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin gece yıldızların altında kayalardır. ...ve şimdi gece olduğu için... ...ve dünya karanlıkta daha bizim... ...daha yakın... ...daha küçük kaldığı için... ...ve bu vakitlerde... ...topraktan ve yürekten... ...evimize, aşkımıza ve kendimize dair... ...sesler geldiği için... ...kayalıklarda şayak kalkmak... ...bu nöbetçi... ...okşayarak gülümseyen yığını ...seyrediyordu... ...koca tepeden... ...dünyanın en yıldızlı karanlığını... ...düşman... ...üç saatlik yerdedir. Ve Hıdırlı Tepesi olmasa... ...Afyon Karahisar şehrinin... ...ışıkları gözükecek. Şimali Garbi'de güzelim dağları... ...ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Ovada akarçay... ...bir pırıltı halinde... şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde... ...şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var. Akarçay belki bir akarsu... Belki bir ırmak, belki bir küçücük nehirdir. Akar çay, Kütahya ve Gediz üzerinden gelir. Dere boğazında değirmenleri çevirip, Kılçıksız yılan balıklarıyla yediş şehitlik kayasının gölgesine girip çıkar. Ve kocaman çiçekleri, eflatun, kırmızı ve beyaz, Ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki haşhaşların arasından akar ve Afyon önünde Altıgözler Köprüsü'nün altından gün doğuya dönerek ve Konya tren hattına rastlayıp yolda Büyük Çobanlar Köyü'nü solda ve Kızıl kilisesi sağda bırakıp Eper Gölü'ne uğramadan o Hisar'da Tuz Gölü'ne dökülür. Düşündü birdenbire kayalıklardaki adam kaynakları düşman elinde kalan bütün nehirleri kim bilir onlar ne kadar büyük ne kadar uzundular bir çoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan evvel ve sefer verdikten önce Manisa'da Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl. Ve ne zaman geleceğini bilmeden müntekinim güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birden berebeş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurla benziyordu. Mavi gözleri çakmak çakmak. Yürüdü uçurubun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Koca tebeden Afyon ovasına attı. 30 Ağustos, büyük zaferin yıl dönümü. Son yıllarda pek hissetmesek de zafer bayramı. Bir dönem törenlerle kutlanırdı. Bu ara sessiz geçiyor. Şarkılara, marşlara elbette konu oldu. Hakkında pek çok şarkı var, marş var, Gelirsek çıkamayız ismi. Programın başından beri ilerlediğim yerden ilerleyeyim ve Nazım Hikmet'in Kuvayi Millisi'nin en bilinen bölümünü güzel bir yorumla dinlediğim. Cem Karaca... Ruhisu'nun Suvari'nin türküsü adıyla seslendirdiği bu bölümü Hasret adıyla Töre albümünü almıştı. Dinlemeye başladığımız bahsi geçen şarkı. Aynı şarkının Ruhisu bestesiyle Erkin Koray tarafından seslendirildiğini söyleyeyim. Koşa koşa gelip uzak Asya'dan Akdeniz bir kısrak gibi uzanan Bu memleket bizim Bu memleket bizim bu memleket bizim, bizim Bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bizim Bilekler kan içinde, dişler kenetli Ayaklar çıplak Feypek bir halıya Then say and bu cennet bu cennem, bu cennet bu cennem, bu cennet bu cennem Bu, jannet, bu Kapıları bir daha açılmasın yok edin insanın insana konu kapansın el kapıları bir daha açılmasın yok edin insanın insana konu bu davet bize bu davet bize bu davet bize bize Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Yaşamak bir orman gibi kardeşçesine Yaşamak bir ağaç gibi pek ve hük. Yaşamak bir orman gibi kardeşcesine. Büyük Tearruz'un başladığı 26 Ağustos, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin de sonlandığı gün. 1071 yılında Alpaslan komutasındaki ordu Bizans ordularını yendi ve Anadolu'ya ayak bastı. Şarkılar, marşlar, çeşit çeşit bu aralar herkes kendi marşını seçiyor, görmek, okumak istediği tarih üzerinden ilerliyor. Malazgirt Savaşı ve Büyük Taarruz, Türkiye tarihinin kırılma noktaları. İkisini birden anmak, birini diğerinden ayırmamak gerekiyor. 26 Ağustos bu anlamda önemli günlerden biri, 30 Ağustos da öyle. Tarihe baktığımızda karşımıza çıkan sadece zafer değil. Başka bir hadise, İzmir Fuarının açılışı. 1923 yılında yapılan 1. İzmir İktisat Kongresi sırasında açılan 9 Eylül sergisi, fuarın başlama vuruşu. 1933 yılında uluslararası boyut kazanan fuar bugün eski güzel günlerin ötesinde belki ama hala İzmir denince akla gelen ilk şeylerden biri. Bir dönem 30 Ağustos'ta açılır bir ay boyunca İzmir eğlendirirdi. Şimdi Temmuz'un sonuna doğru açılıyor, kısacık sürüyor ama yine eğlendiriyor. Bu fuar 2000'li yıldırın başında bir hamleyle yeniden canlandırılmıştı. Nebil Özgentürk bir fuar belgeseli yapmış. Bu belgesel için bir şarkı sözü yazmış. Ali Kocatepe bunu beslemiş. Eşi Aysun Kocatepe ile birlikte seslendirmişti. Bir yangın düşen şenlikti, panayıldı, bir dünya şarkısıydı. Bir çocuk hayaliydi, bir kent masalıydı, eşsiz bir dünya şarkısıydı. Yangın külü düşellerdi paralıydı bir dünya şarkısıydı Bir çocuk hayal bir kentin masalıydı eşsiz bir dünya şarkısıydı Gel aşıklar yola, gel gidelim makbere manolyaya, aydı duranı mantıçlara, hayallerine geçelim aşıklar yola. Gölgesinde duralım Gökten kumlara uzanalım Bir çocuk hayalini Bir kentin masalını Gel bu şarkıyla yaşayalım Çınarlar, kasyalar Gölgesinde duralım Gökten kumlara uzanalım Bir çocuk hayalini Bir kentin masalını Gel bu şarkıyla yaşayalım İcaz Demir Yolunun açıldığı gün bugün 10 yıl sonra 1918'de Vladimir İlçli'nin kendine karşı düzenlenen silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulmuş. 1930 yılında ankara Sevas Demiryolu hattı açılmış. 7 yıl sonra Van Gölü'nde ilk vapur seferi yapılmış. Aynı gün Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen tayyareci diplomasını almış. 40 yıl sonra Orgeneral Kenan Evren... ...Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmış sonrası malum... ...Genelkurmay Başkanı olacak... ...ve arkadaşları ile birlikte... ...12 Eylül 1980'de yönetime el koyacak. Geçtiğimiz yıl bugün... ...90'lı yıllarda yaptığı farklı albümlerle... ...dikkatleri üzerine çeken Naşide Göktürk... ...51 yaşında hayatını kaybetti... Yüreğim rehinle müzik piyasasına adım attığında köşe başları çoktan tutulmuş, yıldızlar kendini belli etmeye başlamıştı. Biraz talihsiz bir zamandı ama Göktürk bunu lehine çevirmeyi bildi. Emin adımlarla yolunda ilerledi ve kendi tarzını ortaya koydu. İkinci albümü yüreğim hala rehin adını taşıyordu. Aykırıydı, kendi bildiğini yaptı, yolundan sapmadı. Bu yüzden de yaşarken kıymeti pek bilinmedi. Yakın zamanda tanıdığımız birlikte büyüdüğümüz isimlerdendi ani vedası belki de bunun için bu kadar koydu. Ahmet Kaya şarkıları onun yanık sesiyle bambaşka tınlardı. Olan Onu erken onun seslendirdiği bir Ahmet Kaya şarkısı dinleyelim. Adı Bahtiyar. Geçiyor önümden sirenler içinde, aheller üstünde çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, aheller üstünde çiçekler içinde. Dudağım dayarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi gözü türküler içinde. Dudağım dayarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi gözü türküler içinde. Rastlardığım avluda hep volta atarken Cigara içerken yahut çoplanırken Rastlardım avluda hep volta atarken Cigara içerken yahut çoplanırken Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi Çocukça sevdi, çiçeği sularken Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi Çocukça sevdi çiçeği sularken Yan bakırlıymış adı Bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kader Yan bakırlıymış adı Bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kader Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar yaralı Kalan sazı patlar geçiyor önümden gör yüzlü bahtiyar'ı yaralıyım yere kalan sazı patlar Çok sonra duydum ki yozgatta sürgünde beni test saldılar o ok kaldı içeride çok sonra duydum ki yozgatta sürgünde ne yapsan etse üstüne gitmişler mavi gökyüzünü. Ona dar etmişler, ne yapsan etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla uzamış sakalı, çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla uzamış sakalı. Çatlamış sazıyla birileri ona ölmedin diyordu Ölüm ilanında üzümle gülüyordu Birileri ona ölmedin diyordu Ölüm ilanında üzümle gülüyordu Diğer bakınlaymış adı Bahadır Suçu sas çalmak mı? Öğrendiğim kadar diyar bakınlıymuş kod adı Bahdiyar suçlu sas çalmakmış. Öğrendiğim kadar geçiyor önümden göl yüzlü Bahdiyar yaralıyım yarıda kalan sazı kadar geçiyor önümden göl yüzlü Bahdiyar yaralıyım yarıda kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül bahtiyar, yaralıyım yerde kadar... Şarkılarla Geçiyor Memleket Tarihi bitti. Yarım oluşuncaya dek bendeniz Murat Meriç. Gününüzün güzel geçmesini temenni ediyor. Barış dolu günlerin tez gelmesi dileğiyle programı bitiriyorum. Hoşçakalın. Şarkılarla Memleket Tarihi